benim namazım, kurbanım, yaşantım, ölümüm yalnız ve yalnız alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Rab kelimesi de demek ki neymiş? Er-Rabbu Allah azze ve isimlerinden bir tanesi. Diyor ki Allah azze ve celal, "Kul abghi rabban rabbu kulli şey." Her şeyin Rabbi olduğu halde ben diyor Allah'tan başka Rablen mi edineyim? Ne kadar güzel değil mi? Diyor ki Allah ve وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَيَّ شَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَم۪ينَ Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikten sonra ne yapamaz? Siz dileyemezsiniz. Diyor ki selamun kavlen min Rabbirrahim. Rahim olan Rablerinden onlara selam olsun, selam vardı. Yasin suresi 54. ayeti kerimesinde.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 Yine Rab olarak isimlendirilir ve bir şeyin sahibi de ne olarak? Rab olarak zikredilir. Bunlar hep lugavi manası Arapçada kullanılan şeylerdir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ise kendisi seyyittir ve hiçbir şey kendisine ne yapmaz? Hakimiyette hiçbir şey kendisine benzer değildir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 e, malik olan, seyyid, efendi, müdebbir işleri yöneten, mürebbi, e, terbiye eden, mun'im, e, nimet veren manalarına gelmektedir. Ve Allah e, sadece Allah Azze ve Celle'ye izafe olarak kullanılır. Başkasına değil, yani başkasına Rabb-u Ferkede falanın Rabbi veya finanın Rabbi gibi kullanılır. Ama Allah Azze ve Celle hakkında böyle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 Haydır kayyumdur, dirilte, e, hay olandır, diril, diren, e, diri olandır, alimdir, bilendir, semirdir, işitendir, basir, görendir, el muhsinun mun'imul cevad, ihsan edendir, nimet verendir, verendir, mani olandır, zarar verendir, fayda verendir, el-mukaddimu vel-muakhir, öncedir, sonradır, elle lezi yudillu men yeşâ ve yehdi men yeşâ. Bu al Dilediğine hidayet eden, dilediğini ise sapıtandır. Eğer onundur, e, yus'idu men yeşâ ve yeşgî men yaşa, dilediğine sa'id, dilediğini de şakîkılandır. E, yu ve yu'izzü men yeşâ ve men yeşâ, dilediğine izzet verendir, dilediğine zillet verendir. Allah Azze ve e, Celle ve bütün bu ne, nedir? Rab'lıkla alakalı Allah Azze ve Celle'nin isimlerinde bu, bu hepsi buna dönmektedir. Şimdi kardeşlerim Rab kelimesi terbiye etmekle de alakalı bir mana içermektedir ki Allah Azze ve Celle'nin terbiyesi ve rububiyeti iki çeşittir. Bunları da söyleyelim. Birincisi genel bir Rab'lıktır lı, Rab ki bu her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 yi sıkıhı Allah kimin hayrını dilerse onda dinde anlayışlı kılar dediği gibi ve onları her türlü şerden de korumuştur. Bu raplık nedir? Terbiye sadece ve sadece müminlerle alakalıdır. Ama genel raplık dediğimiz zaman bu herkesi, bütün mahlukatı içerir. Ama Allah müminlere karşı raplık, terbiye dediğimiz zaman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 İbadetle, ihlasla alakalı bir durumdur ki Allah diyor ki Azze ve Celle وَاَنَا Rabbukum فَاَعْبُدُونَ Ben sizin Rabbinizim, öyleyse bana ibadet edin diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine diyor ki Ya اَيُّهُ النَّاسُ عْبُدُوا رَبَّكُمْ Ey imanet, ey insanlar Rabbinize ibadet edin. Ve demek ki kardeşlerim e, Rabblığın Allah Azze ve Celle'nin alemlerinin Rabbi olması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 Allah'ın dediğinin, dilediğinin olup dilemediğinin olması nedir? Olmaması, dilemediğinin olmaması hep bu Allah Azze ve Celle'nin, Rab Tebareke ve Teala'nın tekliğiyle alakalıdır. Çünkü ayette de dediği gibi, ve <gülüyor> İşte bunun gerçekleşmesi nedir? Tamamen Rab'la alakalıdır, yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım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 Yani Allah'ı ilah olarak kabul etme mertebesine e, gerçekleş, e, gerçekleşir. Çünkü kardeşlerim ayetik kelimede e, Allah Azze ve Celle Mekkeli müşriklerle alakalı diyor ki: "Vale insan el tohum, men halakahum le yaqolun Allah." Desen ki, sorsan ki, sizi kim, onları kim yarattı? Ne diyecekler? Allah diyecekler. Demek ki onlar Allah Azze ve Celle'yi Rab olarak kabul ediyorlar. Ama fena yufkun öyleyse neden Allah'a ibadetten alık konuluyorsunuz <gülüyor> yani onu ilah kabul etmeyi etmekten sizi alıkoyan ne Beni yani diyor ki kul limenil ardı ve men fiha in kuntum biliyorsanız söyleyin göklerde yeryüzünde ve onda olanları kimindir ne diyecekler se yekulunellah <gülüyor> Allah'ın diyecekler kul efela tezekkarun